ya filakum binuwakum wama yati'u ilaha wa rasulahu faqad faza faza'an adima amma ba'a fa'astagha alhadith kitabullah wa hadi hadi sallallahu aleyhi wa sallam wa sharral umur muhtata'atuha wa kullu muhtata'atin bid'ah değerli kardeşlerim bu hafta inşallah İslam davetinin açıktan, cehri olarak yapılması merhalesi o aşamasından bahsedeceğiz. Geçen hafta biliyorsunuz geçen dersimizde sırrî yani gizli davet ve ondan alınacak derslerden bahsetmiştik. Bu haftada inşallah davetin İslam davetinin yani İslam'ın ilk geldiği yıllardaki davetin açıktan yapılmaya başlanması. Takriben 3 yıl sonra, 3 yıllık bir dilim içerisinde gizli olarak davet devam ediyor. Aleyhisselatü vesselam selam ashabıyla birlikte imanlarını, İslamlarını gizliyorlar. Gizliden gizliye davet yapıyorlar. 3 yıl tamamlandıktan sonra artık davet Açıktan yapılmaya başlandı. Bu konudan ve bu merhaleden bahsedeceğiz inşallah. Allah Azze ve Celle bu merhaleyi, bu dönemi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a emrediyor. Artık daveti açıktan yap yeni bir döneme, yeni bir merhaleye geç diye Allah Azze ve Celle buna emrediyor. Hı. Neden? O zamanın tağutlarının yani tüguyan etmiş kimseler, haddi aşan kimseler, müşrikler Allah'a karşı en büyük günahı masiyeti işleyen, şirk koşan kimselere karşı, tağutlara karşı bir baş kaldı. Artık davetten açık, davet açıktan yapılsın. Onlara karşı din, İslam dini, hak dini, nur dini Allah'ın gö gönderdiği nur, vahiy artık açıktan açığa söylensin. Onlar bilsinler. Hak neymiş, batıl neymiş? Öğrensinler. Ona iman eden iman etsin, iman etmeyen de iman etmesin. Bu cihetten Tövbe suresinde geldiği üzere artık ölen bir beyine üzere ölsün. Ee, Enfa suresinde düzeltiyorum. Ve yaşayan da bir beyine bir delil üzere yaşasın. Hak geldikten sonra. Fakat tebeyyene rüşt muhakkak ki rüşt doğruluk ortaya çıkmıştır. Diyor ayet-i Şimdi bu merhale açıktan Dinin anlatılması merhalesi Hicr suresinde anlatılıyor kardeşlerim. Hicr suresinin ayetleri ile başlıyor bu merhale. O ayetlere bir göz atalım. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضَ beyne huma illa بِالْحَقْ Biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. Gerçek olarak yarattık diyor Allah Azze ve Celle. Ve innes Elbette kıyamet saati gelecektir. Fasfahı safhal cemil güzel bir şekilde onlardan yüz çevir. Onlara güzel muamele et. İlk etapta böyle. Onlardan güzellikle yüz çevir. Yani iman etmeyen kimselere karşı alınacak tabi. İnne rabbeke huvel kallakul alim Muhakkak ki senin Rabbin en iyi yaratıcı ve en iyi bilendir. Yani kimin ne olduğunu, kimin iman edip, kimin iman etmeyeceğini en iyi bilendir. Ve le gad a'teynâke feba'an, minel metâni vel Kur'an'el Yemin olsun ki biz sana yedi tekrarlananı verdik diyor. Ve büyük Kur'an'ı verdik. Yedi tekrarlanan ne? 7 defa tekrarlanan nedir? Fatiha Kim biliyor? Fatiha. Fatiha. Fatiha Suresi. Maşallah çok güzel. Buna yani Fatiha suresinde aynı zamanda yedi tekrarlanan deniliyor. Fatiha suresinde ayet kerimelerin kaç? Kaç tane ayeti var? Yedi. yedi. Aynı zamanda aynı zamanda ne yapıyoruz bu Fatiha suresinde? Her rekatta, her namazda, her vakitte, her nafilede tekrar ediyoruz değil mi? İşte burada Hicr suresinde Fatiha suresinin verildiği işaret ediliyor. Çok önemli bir sure. Tam bir şifa. Hem gönüllere, yani batıldan İslam'a, batıldan hakka geçecek gönüllere bir şifa, hem de başka şekilde bedenlere bir şifa olmak üzere Allah Azze ve Celle Fatiha suresini indiriyor. Fatiha suresinin sırları çok gelmiş. Onun için Allah Azze ve Celle bakın özellikle zikretin. Sana yedi tekrarlananı ve büyük Kur'an'ı verdik La Lateme denne ayna ke ila ma mittana ezvajen minhum onlardan o müşriklerden o dünya ehli kimselerden kat kat verdiğimiz sınıf sınıf metalandırdığımız faydalandırdığımız kimselere kimselere gözünü dik mi? Wala tahzan aleihim. Onlara üzülme. Vakfed vakfım cenaheke minel <gülüyor> mukminin. Müminlerine böyle rahmet kanatlarını gel. Onlara merhamet et. Onlara acı. Ve kul inni ennabîlin mubin ve de dedi ki ben apaçık bir uyarıcıyım. Ben sizi uyarıcıyım. İnzer kardeşlerim, Allah azze ve Celle'nin azabından, onun ateşinden, cehenneminden sakındırmadır, korkutmadır. Ben apaçık bir uyarıcıyım de diyor. Kem anzelna alel muktesimin daha önce parça parça olmuş, fırka fırka olmuş kimselere indirdiğimiz gibi. Ellezine cealil Kur'an azin onlar Kur'an'ı param parça yaptılar, parçalara ayırdılar. Fe varabbike lenesalen nahme ecmein. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine soracağım. Amma kanu yaamelun yapmış oldukları şeylerden فَاسْطَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ İşte burası. فَاسْطَعْ <gülüyor> بِمَا تُعْمَرْ اَمْرُولُونُ دُونُ يَعْ Ve müşriklerden yüz çevir. Bu ayetle artık davet, davet, cehre, açıktan yapılmaya başlandı. Allah Azze ve Celle'nin bu ayet kerimesiyle. اِنَّا كَتَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ Sonra bakın, sonra teselli geliyor. Biz, biz diyor Allah Azze ve Celle alay edenlere karşı sana yeteriz. Senin davetinin karşılığında yapacağın davet ve çağrı İslam'a, hakka, nura olan, vahye olan çağrıdan sonra yani kim seninle istihza eder, alay eder, kaş ve göz hareketleri yapar, diliyle eza eder veya eliyle eza ederse biz ona karşı yeteriz diyor. Teselli ediyor Allah Azze ve Celle. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki müminleri ve kıyamete kadar bu davet üzere gidecekleri teselli ediyor. Gerçekten hak davet üzere olanlar. Gerçekten İslam'a davet eden ve onu yerine getiren, yaşayan kimseler elbette eczak görecek. Elbette sıkıntı yaşayacaklar. Elbette birileri tarafından ayıplanacak ve alaya alınacaklar. Bu bir imtihan. Bu, bu davetin bu hak olan çağrının bu güzellikleri. Yani bu sıkıntıyı yaşayacak kimse bunun tadını alacak. Böyle bir eza'yı görecek, imanı kamçılanacak, sabredecek, sabrının karşılığını alacak. Allah Azze ve Celle bunu bu şekilde taklit, takdir etmiş. Ve birçok yerde de mesela bir ayet kerimede hatırladığım kadarıyla Nisa Suresi'nde Elbette diyor, elbette sizle eza göreceksiniz. Mallarınız, canlarınız hususunda imtihane tabi tutulacaksınız. Ve siz elbette eza göreceksiniz. Müşriklerden, ehli kitaptan. Onlar size yani birçok ezalar verecekler, sıkıntı verecekler. Birtakım laflar söyleyecekler. Subhanallah. Ellezine bu kimseler ye ma akara yani bu alaya alan kimseler yani müşrikler Allah'la birlikte başka ilahlar edinirler fesefe yaalemun onlar ileride bileceklerdir yani yaptıkları işin ne olduğunu bileceklerdir ve la kad enneke yadeequ sadruke bima elbette biz biliyoruz ki söyledikleri şeyden dolayı senin göğsün daralıyor yani sen sıkılıyorsun Demek ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsü daralıyor ise, üzüntü duyuyorsa, onun dışındaki insanların üzüntü duyması, sıkılması, göğsünün daralması daha evlâ babından. Çok normaldir yani onlar için. Ama bunun bir haddi sınırı var. Bu insanı davetten el çektirmez, davetten geri bırakmaz. Devam ettirir ola. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi. فَسَبِّهْ بِهَمْدِ ve وَكُمْ مِنَ سَاجِدِينَ Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Yani adeta bunu yaptığın zaman güç ve kuvvet kazanırsın. Rabbini tesbih ettiğin zaman. Nasıl? Namazla, nasıl? Kur'anla, nasıl? Bizzatihi tesbihle, aleyhissalatü vesselamın öğrettiği tesbih ve zikirlerle bunu yap, güç kazanır. Neye karşı? Sana karşı alay edenler, seninle uğraşanlar, senin yolunu ayıplayan, kınayan kimselere karşı. Bunların hiçbiri olmasa bile kişi kendi nefsinde bir güçlülük hisseder. En başta şeytana karşı. Sonra nefsine karşı. Çünkü kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olurlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا تَتْمَعِنْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ İman edenler onların kalpleri Allah'ı zikirle mutmain olur. Ela bi zikrillâhi tatme innel Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Allah Azze ve Celle'de de Resulü ne orada? Tesbihi ve zikri emrediyor. Ve'bud ve'rabbeke hatta ye'tiyekel yakin ta ki yakin yani ölüm sana gelinceye kadar ölüm sana ulaşıncaya kadar Rabbine ibadet. yorulmak yok, dinmek yok. İbadetten yorulmaz. olmaz. İbadetten kişi daha fazla haz alır. Alamıyorsa bunun yolunu öğrenecek. Soracak. Nasıl alabilirim? Bunun yolunu araştıracak. Bilenlere soracak. İbadetten haz almaya çalışacak. Haz alanlardan örnek alacak. Bunu okuyarak yapabilir, dinleyerek yapabilir vesaire. Ama ölünceye kadar Allah Azze ve Celle'ye ibadet daim olmalı. Evet değerli kardeşler, işte bu ayetlerle açıktan davet başlıyor. İslam'ın sırrı daveti cehriye, gizli davete, açıktan davete dönüşüyor. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh, diyor ki bu ayet-i ile ilgili Fesla' bima tu'mer, emrolunduğun şeyi yap, ayeti gelinceye kadar aleyhisselatu vesselam gizli davete devam et. Bu fesda kelimesi Arapçada aslen parçalanmak, bölünmek, parça parça olmak, parçalara ayrılmak manasına geliyor. Yevme idin yessaddaun O gün onlar parçalara ayrılırlar. Paran parça olunlar. Bir ayet-i böyle gelmişti. Dolayısıyla burada parçalanma manasına olduğu zaman diyor müellif yani onların aralarını ayırt. Onların kelimelerini konuştukları şeyi ile e, hakkın arasına ayırdı. Yani onları tevhide çağırarak, o müşrikleri artık davet açıktan oluyor hani, o müşrikleri tevhide çağırarak hakkı kabul eden etmeyenin arasına ayırdı. Parşalah manası. Birinci mana bu. İkincisi ise فَاسْطَعْ bi تُعْمَرْ Yani açıktan onlara davet yap. Her iki mana da burada geçerli. Ait kelimenin bu kelimesi yani ıstah kelimesi her ikisine de caridir. Her iki anlamda da kullanılabilir. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim bu ilk cehri davete yakın akrabaları, hısımları ile başlıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle ona böyle emrediyor. Şu Ara suresinde geliyor ayet-i kerime. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ akrabin En yakın akrabalarını, yakınlarını uyar, inzar et. Bu ayetle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen buna icabet ediyor ve yakınlarını topluyor. Ayet-i kerimeye Allah Azze ve Celle'nin emrine muati yani <gülüyor> itaat ederek Boyun eğerek akla topluyor Buhari'de gelen Sahih-i Buhari'de gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinin üzerine çıkıyor Safa tepesi Mekke'ye, Kabe'ye Daha doğrusu Kabe'ye Yakın tepelerden birisi Onun karşısında da ne var? Merve var Safa ile Merve bilirsiniz Gidenler bilir. Allah Azze ve Celle gitmeyenlere nasip etsin orayı. Gidenlere de tekrar nasip etsin. Safa tepesine çıkıyor. Orada başlıyor seslenmeye. Nida etmeye. Diyor ki ey beni adi yani adi oğulları. Ondan sonra ey beni fihr. Ey fihr oğulları. Kureyş'in Kureyş'in içerisindeki tüm böyle boyları Kureyş'in içerisindeki e, toplulukları davet ediyor. Onlara sesleniyor. Ve nihayet Kureyş toplanıyor kardeşler. Böyle gelemeyecek olan insanlar da gelemeyecek konumdaki olan insanlar da bir elçi gönderiyor. Bu adam ne diyor acaba? Diyor. O haberi alsın, bize getirsin. Bizim haberimiz olsun diye bir elçi gönderiliyor. Muteakiben Ebu Cehil ve Kureyş toplanmıyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki: Bilir misiniz? Ben diyor eğer size <gülüyor> şu vadide suvarilerin olduğunu ve size karşı hücum etmek üzere olduğunu söylesem, beni tasdikler misiniz diyor? Soruyor onlara. Onlar da evet diyor. Çünkü biz senden ancak doğruluğu, sıdığı tecrübe ettik. Yani sen doğru sözlü bir insansın diyor. Tasdikliyorarak. Sonra <gülüyor> Ali Seyyidü'l-istan diyor ki: "Fe inni nedzirul lekum beyne yedei azabun şedid. Ben sizi sizin için önden gelecek şedit bir azaptan sakındırıyorum, uyarıyorum." diyor. Yani cehennem azabından böyle yaşamaya devam ederseniz demek istiyor adeta şiddet bir azaptan sizi sakındırıyorum Ebu Leheb ne diyor? Tebbenneke sa'irel-eyyam diğer günlerinde kahrolasın diyor Subhanallah Ebu Leheb Aleyhissalatü Vesselam'ın amcası bizi bunun için mi topladın? Mutakiben Tebbet Suresi hemen hemen hepimizin bildiği Tebbet Suresi inzal oluyor tabet ya da ebi ve veteb Abu Leheb'in eli kurusun yahut kahr ve veteb kurudu da Abu Leheb'in eli kurusun kurudu da <gülüyor> Ma aghna anhu maluhu ve ma luhu, Ona malı ve kazandığı şeyler fayda vermedi Sayasla nara vet Leheb Ali'li olan ateşe atılacak Vamrâetu hammalet alhatab. Karısı da odun taşıyıcısı olarak, fi cihbiha hablumun mesel. Boynunda böyle hurma lifinden bir ip olduğunu halde, o ikisi de ateşe gireceğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Neden biliyor musunuz? Bu Ebu Leheb'in karısı Ali Sılaht ve Sılahın geçeceği yerlere diken düşermiş, diken böyle eza vermiş. Subhanallah. Allah onların azabını, cehennemlik olduğunu daha dünyada haber veriyor. Tıpkı tıp aşereyi mübeşereye, mübeşereye, yani cennetle müjdelenlere, müjdelenenlere, dünyadayken onları cennetle müjdelediği gibi bu ve benzeri insanları da ateşle müjdeliyor. Subhanallah, el-iyazi billah, ateşten Allah'a sığınırız. Allah azze ve celle'nin azabından rahmetine sığınıyoruz. Müslüm'de gelen bir başka rivayette ise Ali İsraatü vesselam kardeşlerim bu ve endir eşire tekel akrabin yani yakın akrabalarını uyar ayet kerimesi geldiğinde Ali İsraatü vesselam topluyor Kureyşi hem fert fert hem de topluca onlara inzar yapıyor onlara tebliğde bulunuyor. Diyor ki Ey beni kap Ey Kâb oğulları! En-gızu enfisekum minen nâb. Nefislerinizi ateşten kurtarın. Ya beni murre bin Kâb. Ey murre oğulları! En-gızu minen nâb. Kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni abd şems. Ey şems oğulları! Bunlar hep Kureyş'in içerisindeki boylar, Kendinizi ateşten kurtarın. Ya beni Abd menaf en-nar ey Abd menaf nefislerinizi ateşten kurtarın Ya Fatıma tu engizu enqizi nefseke anin nefsini ateşten kurtar Bi zatıhi Fatıma radıyallahu anhaya da bu tebliği yapıyor onu da incar ediyor Ben sana herhangi bir şeyle fayda sağlayamam ben ancak sizin için akrabalık hakkı var. Yani akrabalıktan dolayı sizi sıla yaparım, sizi ziyaret ederim. Bunun dışında hiçbir hak, hiçbir şey yoktur. Diyor. Hiçbir şekilde fayda sağlayamak. Ancak İslam'a girerseniz müstesna demek bu. İslam'a girmediğiniz sürece, bu daveti kabul etmediğiniz sürece sizinle hiçbir ilişkim yoktur. Diyor. Aleyhisselatu vesselam. Evet kardeşler bu açıktan davet başlıyor ve bunun bir takım e, merhaleleri var. Bazı bu hususta e, konular var, alt başlıklar var. Onlardan bahsedelim şimdi. Az önce söylediğiniz gibi birincisi davette yakın akrabalar, yakınlarla başlama söz konusu. Çünkü neden? Akrabalık hısımlık tabi bir böyle destektir. Yani bir insan için çok tabi olan bir şey. İnsanın akrabası sağlam oldu mu, destekçi oldu mu, kendisini güçlü hisseder. Kendisini eminde hisseder. Ve buna bir de İslam'ı katarsak, yani hem akrabalık tarafından güçlü olduğunu bir insan, hem de İslam'ın izzetiyle, İslam'ın gücüyle güçlendiğini düşünsek, İkisi birden ikisi birden tam bir destek ve dayanak olur. Bir kimse için. Akrabaların kendisini desteklediğini ve İslam, İslam olduklarını düşündüğümüzde tam bir destek olur. Allah Azze ve Celle hısımlarımıza ve akrabalarımıza, yakın ve uzak akrabalarımıza hidayet etsin. Onları İslam'la şereflendirsin. Adı Müslüman olup da İslam'la alakası olmayan ama amel etmeyen bu kardeşlerimize, bu akrabalarımıza İslam'ı nasip etsin. Hasan-ı Basri radıyallahu anh rahmetullahu aleyh diyor ki bir insanın yakın akrabasının kayınlarından birinin İslam'a girmesi, Müslüman olması yahut da biz kendimize indirgeyelim namaza başlaması, Kur'an okuması bundan daha sevindirici bir şey olamaz. Diyor. Allahu akbar. Öyle değil mi? Subhanallah. Bir gayrimüslim bir genç Müslüman oluyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> annesi babası gayrimüslim. Yani kendi dinlerine devam ediyor. Hüngür hüngür ağlıyor bu. Ne diyebiliyor musunuz? Ben Müslüman oldum elhamdülillah. Annemi babamı çok seviyorum. Onların da Müslüman olmasını istiyorum. Ama onlar beni dinlemiyorlar. Siz diyor annenizin babanızın kıymetini bilin. Onların Müslüman olmasının kıymetini bilin. Onlar diyor, benim annem babam öldükten sonra ben onların onlara dua edemeyeceğim diyor. Onların affedilmesi için af Bir insanın annesi ve babası kafir olarak öldüğünde onlar için af yok. Onlar için af dilenme, istiğfar etme, dua etme, namaz kılma yok. Subhanallah. Kıymetini bilin diyor annelerinizin, babalarınızın. Hüngür hüngür alıyor. Elhamdülillah İslam topraklarında Müslümanların çok olduğu bir yerde doğduk. Annemiz babamız Müslüman olarak bizi dünyaya getirdi. Fıtrat üzereyiz. Elhamdülillah o fıtratı devam ettirmek istiyoruz. Annemizde babamızda da iman var. Allah Azze ve Celle bizimle onların imanını artırsın. İslam'a hidayet etsin. Amin. Akrabalık bağı çok önemli. Belki de birçoğumuz akrabadan yana sıkıntı çekiyoruz. Ama, ama bizim, onların daha doğrusu bizim üzerimizde bir hakkı var. Eğer bir şeyler biliyorsak anlatmak zorundayız. Sıla yapmak, ziyaret etmek ve onları hak dini güzellikle, güzel bir üslupla ulaştırmak zorundayız. Allah-u Teala bu bize yardım etsin. Evet, ve vesselam. İşte böyle ilk yakınlarıyla, en kendisine yakın olan kimselerle davete başlıyor. Bu hususta birçok hadis var. Bununla ilgili bir başka hadiste kardeşlerim diyor ki aleyhissalatü vesselam Ey Kureyş topluluğu, iştera enfusakum minen nar, iştera enfusakum, la ugni ankum minallahi şey'a nefislerinizi satın alın. Ben size hiçbir şeyle fayda sağlayamam. Ey Menaf, Abd Menaf oğulları. Ben size bir şeyle fayda sağlayamam. Ey Abbas bin Abdul Muttalib, amcasına sesleniyor burada da. En yakınları. Ebu Leheb'e seslendi. Ona ne yaptı? İmtina etti. Hatta hakaret etti geri dön. Abbas'a sesleniyor. Abbas radıyallahu anhu. Ey Abbas, ey amcamın o amcam diyor. Ben sana hiçbir şeyle fayda sağlayamam. Halasına, halasına sesleniyor. Ya Safiyyete ammete Resulallah, Ey Allah'ın Resulünün halası olan Safiye, sana hiçbir şeyle fayda sağlayamam. Ey Fatıma diyor, benim malımdan istediğini al, ama ben sana Allah'tan hiçbir şekilde bir fayda sağlayamam. Yani bu daveti kabul etmediğin sürece, İslam'a girmediğin sürece, demek ki kardeşlerim, hiçbir insanın, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da dahil bir başka insan üzerinde hidayet etme gücü yok. Ateşten kurtarma gücü yok. Cennete girdirme imkanı ve gücü yok. Subhanallah. Buna sadece malik olan Allah Azze ve Celle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir mürebbi terbiye edici. Yol gösterici. Sırat-ı müstakime hidayet edici. Yani o yolu irşad edici onun altındaki bütün sahabeler alimler hocalar ancak yol gösterici her şey Allah Azze ve Celle'nin elinde hidayet ateşten kurtarma onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilk defa sevgili sevgili kızına amcasına söylüyor nefsini ateşten kurtar bunu sen yapacaksın önce. Sen Allah'a teslim olacaksın. Sen İslam'a teslim olacaksın diyor. Allah. Burayı çok iyi anlamak, kavramak gerekiyor. Bizim bir şeyleri yapmamız gerekiyor. Harekete geçmek gerekiyor. Allah için adım atmak gerekiyor. Allah için. Bize ne Peygamber aleyhissalatü vesselam eğer iman etmezsek, salih amel işlemezsek ne sahabeler, ne evliyalar, ne enbiyalar ne onun dışındaki insanlar bir fayda sağlayamayacak. Aleyhissalatü vesselam diyor bunu. Evet. İşte böyle aleyhissalatü vesselam davet açıktan yapıyor. Müşriklere, onların putlarına, onların hurafe inançlarına, batıl inançlarına karşı duruyor. Adeta onlara savaş açıyor. Ama bu savaş yani şeyde değil. Savaş derken savaş her zaman için top, tüfek yahut da eskiden olduğu gibi kılıç, mızrak değil. Bu savaş önce davet savaş. Anlatın. Onlara izhar ederek, anlatarak, hakkı söyleyerek bir savaş başlıyor orada. Bir ayrılık başlıyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu daveti bu İslam'ı kabul ederseniz işte aramızda bir bağ devam edecektir. Sıla aramızdaki o sıla yani bizi birbirimize bağlayan akrabalık bağlayalım diyeceğiz. Yoksa böyle bir bağ söz konusu değildir. Sadece sadece sırf akrabalıktan dolayı ziyaret ederim diyor. Onun dışında bir bağ yok. Evet. İkincisi kardeşler Allah Azze ve Celle bu ilk Müslümanlara iman eden kimselerin kalplerine ve hayatlarına bu Hak olanı, bu vahyi, nuru dolduruyor. Onunla Onlar izzet buluyorlar, güç buluyorlar, şeref ve üstünlük elde ediyorlar. Ve müşrikleri de kızdırarak, onları öfkelendirerek. Ama bunlar hep tabii yerli yerince. Bu hususta Ebu Zer el-Gıffari radiyallahu anh'ın kıssası çok önemli. Bu meseleye çok güzel bir şekilde ışık tutuyor. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Abdullah İbn Abbas'tan geliyor hadis. Radiyallahu anh. Diyor ki: "Ebu Zer ben Ghıffar kabilesinden idim. Ve bana Mekke'de bir adamın nebi yani peygamber olduğu ve ortaya çıktığı haberi ulaştı diyor. Kardeşime dedim ki: Git şu adam ne diyor? Onun hakkında bilgi topla gel. Kardeşte Uneyis adında birisi gidiyor. Aleyhisselatü Selamla karşılaşıyor. Onunla konuşuyor ve geri dönüyor. Diyor ki Ebu Zer'e onun söylediği hak. O diyor kötülüğü nehy ediyor. Şerden uzaklaştırıyor. Hakka emrediyor. Diyor. Ebu Zer de diyor ki ben senin söylediğinle senin getirdiğin bu haberler kalbim mutmain olma. Kalbim bir şifa bulmadı diyor. Kendim gideceğim diyor. Azığını alıyor. asasından asasında sopasını alıyor. Doğru Mekke'ye Mekke'ye geliyor. Kimsenin de kendisini tanımasını istemiyor. Sonra orada mescitte, mescidin haramında Zemzem suyundan içip orada başlıyor ikamet etmeye. Oralarda konaklamaya başlıyor. Bir ara Ali radıyallahu anh onun yanına geliyor. Diyor ki sen herhalde yabancı bir adamısın. O da evet diyor. Hadi diyor, seni diyor evime götüreyim. Eve gidelim diyor. Eve gidiyorlar, sonra <gülüyor> Ebu Zer hiçbir şey sormuyor, gizliyor kendisini <gülüyor> yani o Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında, o çıkan haberler hakkında hiçbir şey sormuyor. Sabah oluyor erkenden mescide gidiyor Ebu Zer Hiç kimse de ona o haberlerden bahsetmiyor. Kendisi de sormuyor. Bu şekilde günleri geçiyor. Sonra bir ara yine Ali radiyallahu anh onun yanına uğradığında diyor ki bu yabancı adam hala mekanını yerini yurdunu edinmedi mi? Diyor. O da hayır diyor. Ondan sonra Ali radiyallahu ona diyor ki senin işin durumun nedir? Yani niçin geldin diyor? Bu beldeye, bu Mekke'ye seni getiren nedir? Diyor. Ebu Zer de eğer diyor kimseye söylemezsen gizlersen sana söylerim diyor. O da tamam diyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor kardeşimi gönderdim. Bu beldede Hakk'a davet eden Nebi adında birisi daha adı. Nebi diye iddia edilen bir kimseyle karşılaşmış. Onun hakkında bilgi sormaya geldim. Diyor. Onu araştırmaya, onunla karşılaşmaya geldim. Ali radıyallahu Allah da diyor ki sen rüşte erdin. Yani hidayeti buldun diyor. Ve beni takip Ali diyor. Aleyman'da. Beraber gidiyorlar. Benim girdiğim yerden girdi. Eğer birisinin bizi görmesinden korkarsan ben o zaman şöyle duvara doğru yönelirim. Ayakkabımla uğraşır gibi yaparım. Sen de diyor oradan şey yaparsın. Birisi bizi görecek olursa oradan uzaklaşırsın diyor. Böyle de yapıyorlar. Nihayet Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına giriyor. İslam'ın sırrı merhalesi. Yani gizli dönemleri bu aleyhissalatü vesselam'ı görünce diyor ki bana İslam'ı anlat İslam nedir bana bunu anlat diyor aleyhissalatü vesselam da ona İslam'ı anlatıyor ve hemen oradan Müslüman diyor, diyor ki aleyhissalatü vesselam şimdi sen ailen yanına dön ve benim diyor ortaya çıktığım haberini al, alıncaya kadar sakın çay yapma ailen yanına dön yani durum sıkıntılı diyor ben o, ne zaman ortaya çıkar, açıktan yaparsam o zaman gel diyor. Şimdi ilk belden dön diyor. Ebu ne diyor? Hayır, vallahi diyor. Vallahi bu Mekke'nin ileri gelenlerinin önünde. Bağıracağım, İslam'a haykıracağım diyor. Allah'a okur. Onların diyor önlerinde, onların önünde, ileri gelenlerin önünde İslam'a haykıracağım. Ve doğru mescide gidiyor. Kureyş, orada Kabe'nin yanında Kureyş'e diyor ki ey Kureyş topluluğu Allah'tan başka ilah yok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun konu ve elçisidir diyor bağırıyor bunu subhanallah haykırıyor İslam'ı hemen Kureyşler diyor ki şu sabiye dininden dönmüş olana hücum edin diyor. ona doğru hücum edin Başlıyorlar vurmaya. Ne kadar sopa orada, Ne kadar acı çekiyor. Ne kadar sıkıntı çekiyor. Subhanallah. Sonra Abbas radıyallahu anh aleyhissalatü amcası diyor ki ey Kureyş topluluğu yazıklar olsun size. Kıffardan gelen, Kıffar kabilesinden gelen bir adamı mı dövüyorsunuz diyor. Siz onların kabilesine gidersiniz, uğrarsınız. Onlardan ticaretiniz var. Ticaret yerinizdir, uğrak yerinizdir. Nasıl yaparsınız bunu? Diyor. Ve onlara engel oluyor. Hemen Ebu üzerine kapaklanıyor ve onların elinden kurtarıyor. Ebu Uzer tabi baygın bir vaziyette. Abbas radıyallahu anh onların elinde, müşriklerin elinden Ebu alıyor. Ertesi gün oluyor. Ertesi gün yine Aynı şeyleri söylüyor Kureyş'e. Haykırıyor, İslam'a haykırıyor. Duramıyor ki yerinde? Aynı şekilde hücum ediyorlar. Yani. Onu güzelce bir dövüyorlar. Sübhanallah. Yine Abbas geliyor. Hemen üzerine kapaklanıyor, onların elinden kurtarıyor. Yani ne söylediyse o daya rağmen, o eziyete, o işkenceye rağmen aynısını, aynısını yine söylüyor bunu söyleten ne? Allah Azze ve Celle'nin dini, bu nur, vahiy. Ve işte Ebu Zer'in bu haykırışıyla hem Ebu Zer hem de İslam, izzet kazanıyor Allahu u Ekber. İşte böyle. Bu Ebu Zer'in kıssası an, Müslüm'de uzunca anlatılır. Sahih-i uzunca anlatılır. Oradan bakarsınız inşallah. Aklıma geldiği kadarıyla oradan da biraz ilave yapalım. Ebu Zer kabilesinden ayrılıyor. Annesi, kardeşi Uleyhis ile beraber kabilesinden ayrılıyor. Dayısının yanına geliyor. Dayısıyla arasında bir anlaşmazlık meydana geliyor. Onlardan da ayrılıyorlar. Mekke geliyorlar. Mekke'nin etrafına, Mekke'nin yakınlarına doğru geliyorlar. Bu kardeşi diyor ki, e, sen diyor benim işlerimi gözetle. Yani geride kalan işlerimi hallet, ben bir şu Mekke'ye gideyim diyor. Mekke'ye gidiyor. Orada Hz. İsnaatü's-Sıram'la karşılaşıyor. Demin ki hadiste olduğu gibi. Biraz da gecikiyor. Gecikince Abu Zerra radıyallahu anh soruyor, neden geciktin diye. O da diyor ki, işte ben böyle böyle bir adamla karşılaştım diyor. O diyor, Allah Azze ve Celle'nin kendisini gönderdiğini, yani peygamber olduğunu söylüyor diyor. Diyor ki, ne söylüyor? Söyledikleri şey nedir diyor. Şey, onun hakkında ne söyleniyor diyor. Kabilesi ne diyor onun hakkında deyince, ona sihirbaz diyorlar, şair diyorlar, ondan sonra mecnun diyorlar, kahin diyorlar, bunları söylüyorlar. Unayis de şair birisiymiş. Şair. Çok iyi şiir söylenmiş. Zaten bundan önce de biriyle yarışıyor şiirde ve kazanıyor. Onun koyunlarını alıyor. Şiirde yarışma yapıyorlar koyunların. O dönemde yani Arap dilinde şiir ayyukta. Kur'an o e, o hal üzere gelince yani Arapların Böyle ezberden, belki de yüzlerce, binlerce beyit söylediği bir konumda, ortamda ve zamanda Kur'an gelince hepsi aciz kalıyor. Kur'an'dan başka, Kur'an'ın üzerinde bir söz olabilir mi? Ünayis i̇şte böyle birisi. Şey. Diyor ki ben diyor, şairlerin sözünü dinledim, böyle bir şey dinlemedim diyor. Yani Kur'an'dan daha değerli bir şey dinlemediğini ifade ediyor. Bu şairlerin sözüne benzemiyor demek istiyor yani. Sonra Ebuzer Zer bu haberleri alınca bir de ben gideyim diyor. Ebu Zer de yola çıkıyor doğru Mekke'ye. Mekke'ye geliyor. Bu hadiste anlatıldığına göre o Mekkelilerden birine diyor ki kendisinin diyor böyle Nebi olduğunu iddia eden bir adam varmış. Bana onu gösterebilir misin? Oradaki insanlar da onu duyunca hurra üstüne hücum ediyorlar. Şu sahabiye haddini bildirin. Sahabi demek... ...dininden dönen. Yani atalarının dininden dönen kimse demek. Ona haddini bildirin diyorlar. Ve hepsi üzerine çullanıyor. Dönüyorlar. Öyle ki baygın yere yattım diyor. Hiçbir şeyden habersiz. Kalktığımda böyle kanım donmuş. <gülüyor> Donuk bir vaziyetteydi. Sonra diyor... ...orada diyor yani Mekke'de tam diyor 30 gece gündüz yani 30 gün diyor orada kaldım ve zemzemle beslendim diyor. hiçbir şey yemiyor subhanallah sadece zemzem suyu içiyor onun için aleyhissalatü vesselam zemzem içildiği şey içindir diyor. yani açlık için içilirse açlığı giderir insanı doyurur şifa için iç içilirse insan şifa bulur diyor. hadislerle ilgili bir üzere Sonra bir ara, böyle aydınlık bir gecede, kardeşlerim, Kureyş'ten, müşriklerden kimse yok. İki tane kadın var. Bunlar, Beyti Tavaf için, yani Kabe Tavaf için, Kabe'nin yanına geliyorlar. Ebu Zer'de oralarda. 30 gün hani oralarda kalıyor ya. Daha yalnız Müslüman değil. Ondan sonra, bunlar tavaf etmeye başlıyorlar bu iki kadın. Ebu Zer'in yanına gelince, Ebu Zer onlara, o kadınlara diyor ki, onlar İshak ve Naile adındaki iki putu tazim ediyorlarmış. Yani o putlara saygı duyuyorlar, onlara ibadet ediyorlar. kâbeyi tavaf ediyorlar ama işte bildiğiniz üzere o putları da aracı kılıyorlar. O putlardan için Ebu Zer diyor ki, Alın birini ötekine nikahlayın diyor. Hakaret ediyor yani kadınlara. Onlar da hiç oralı olmuyorlar. Geçip koyup gidiyorlar. Tavafa devam ediyorlar. Tekrar geliyor, geliyorlar Ebuzer'in Zer'in yanına. Yani şöyle tasavvur edin. Belki gitmeyenler olabilir. E, televizyonda görmüşsünüzdür. Tavaf ederken Ebuzer'de de bir köşededir. O tavaf esnasında dönünce onun <gülüyor> yanından geçerken Ebuzer'in yanından geçerken Ebuzer onlara e, yani bugün kitabıyla dinler hususunda vah söylüyor yani. Ebu Zer bu, e, burada hemen bir parantez açayım. Ebu Zer daha önce yani kabilesinin yanındayken, İslam gelmeden önce İslam'da hiç haberi yokken namaz kılarmış. Diyor ki ben diyor, kendisi anlatıyor. Namaz kılardım, hatta yatsı namazını kılardım, gecenin sonuna kadar sonra diyor, üzerime bir örtü örtülürdü. Yani yorgunluktan demek ki baygın düşüyor, yorgunluktan böyle halsız kalıyor, üzerinde üzerine üzerime diyor örtü örterler diyor. O an e, anlattığı kimse de soruyor. Peki diyor sen namaz kılarken nereye doğru yönelirdin? Kime kılardın diyor? Allah azze ve celle'ye kılardım. Nereye doğru yönel, yönelirdin diye sorunca Allah beni nereye çevirirse oraya yönelirdim diyor. Fıtrat üzere çünkü subhanallah. Daha Nebi Ali sıratu vesselamla tanışmadı bak. Kadınlar tekrar olaya dönüyor. Kadınlar ikinci sefer geldikleri zaman diyor ki Onlara yani e, onlar putlarına naile ile isaf putuna hakaret ediyor. Ayıp bir şeyle hakaret ediyor. Yani zekeri tahta gibi diyor. Onları böyle iyice tahrik etmiş oluyor. O iki kadını yani putlardan bahsederek onların ayıp yeriyle ilgili konuşuyor ya. Yani. Daha fazla detaya girmeyim. Onlar da Hayıflanıyorlar. Vay yazık olsun. Vay bizim, nerede bizim adamlarımız diyor. Nerede bizim erkeklerimiz diyor. Gelse de şuna haddini bildirseler Ondan sonra çekip gidiyorlar kadınlar. Bu arada bu iki kadın giderken hayıplana hayıplana, aleyhissalatü vesselam ile Ebu Bekir geliyor. Kadınlara soruyorlar, hayırdır ne nedir bu haliniz deyince, kadınlar diyorlar ki, bu sabi denen adam bizim ilahlarımıza söylüyor diyor böyle böyle söylüyor. Ağza alınmayacak, ağız dolusu küfürler yaptı diyor. Aleyhissalatü vesselam Mekke'ye geliyor, yani Kabe'ye geliyor, tavaf ediyorlar, namazlarını kılıyorlar, Ebu Bakır'la birlikte. Ondan sonra bu Ebu Zer el-Gıffari'nin yanına geliyor. Ebu Zer el-Gıffari Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyor. Hemen selam veriyor. İslam'da diyor, ilk selamı ben verdim diyor, subhanallah. Kendisine öyle addediyor. Aleyhisselatü Selam onun anına elini koyuyor. Sen ne haldesin yani kaç günden beri buralardasın diye soruyor ona. Ebu Zer de bunda biraz hoşlanmıyor. Yani e, memleketine göndermek istediğini zannederek elini çekmek istiyor. Ebu Bekir ona enge engel oluyor radıyallahu anh. Ondan sonra o da diyor 30 gün kadar buradayım. Peki ne yedin ne içtin deyince e, zemzem diyor. Aleyhissalatü Vesselam'da zemzem içildiği şey için Yahut da zemzem e, tokluk için içildiği zaman doyurur manasında bir şeyler söylüyor orada. <gülüyor> orada zemzemin mübarek olduğundan bahsediyor Subhanallah. Hatta öyle ki diyor Ebu Zer, e, açlık, açlıktan diyor hiçbir sıkıntı hissetmedim. Böyle göbeğimde diyor, e, göbeğimde diyor kilo e, belirdi. Kilo almaya başladım diyor, böyle sakmaya başladı diyor. Allahu akbar. Zemzem'in mübarekliğine bak. Zemzem içerek 30 gün böyle kaldı. O bozulmayan zemzem bilirsin. Biz şahidiz. 13-14 sene bozulmadı zemzem. Bidonun içerisinde. Allahu akbar. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ey Allah'ın Resulü müsaade et ben diyor buna ikram edin. Ondan sonra götürüyor onu. Taif üzümü yediriyor diyor ki ilk defa o zaman diyor yemek yedim diyor 30 günden sonra sonra işte bu Ebu Bekir Nadirler orada e, zaten e, Müslüman oluyor <gülüyor> sonra da Ali ve sonra diyor ki kamine git belki sen faydalı olur senin sebebinle onlar İslam'a girenler diyor kamine gidiyor far kabilesine önce kardeşi Üneyse anlatıyor bak Unesa. O Müslüman oluyor. Sonra annesine anlatıyor. O da Müslüman oluyor. Sonra diğeri. Kavminin yarısı Müslüman oluyor. Allahu Ekber. Allah. Medine'ye hicret edildiğinde de, aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde de kavmin diğer yarısı Müslüman oluyor. Allahu Ekber. Sonra onlara yakın Eslem kabilesi adında bir kabile varmış. O kıffarla böyle alışveriş yapan samimi olan. <gülüyor> Onlar da geliyorlar, onlar da Müslüman oluyorlar. Gıbbar Müslüman olmuş, biz de Müslüman olacağız diyorlar. Onlar da Müslüman oluyorlar. La ilahe illallah. Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor bu iki kabile için. Bu iki kabileye dua ediyor. Diyor ki Ey Allah'ım Eslem kabilesini salimle, yap. Gıbbar kabilesini de Uffar kabilesini de bağışla diyor. Onları da affet. Ve diyor ki dikkat edin. Bunu ben söylemiyorum diyor. Bunu diyor Allah Azze ve Celle söyledi diyor. Yani Allah Azze ve Celle o iki kabileden razı olduğunu adeta e, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle söylüyor. Kutsi bir hadis olduğuna işaret ediyor aleyhissalatü E Bu üzerin izzeti bu işte radıyallahu an Hatta bir hadiste, sahih bir hadiste hadis İbn-i Mace'de olarak rivayet ediliyor. Diyor ki yeryüzü yeryüzü Ebu Zer'den gökyüzü yeryüzü diyor Ebu Zer'den daha doğru sözlüsünü gökyüzü de Ebu Zer'den daha böyle doğru sözlüsünü gölgelemedi, yeryüzü de taşımadı diyor. Ebûzer Gıffar radıyallahu anh hakkında bunu söylüyor aleyhissalatü vesselam. Bu kadar değerli bir sahabi. <gülüyor> Kardeşlerim, üçüncü olarak vahyin ve Nebi aleyhissalatü vesselamın kelamının sözünün tesiri. Etkisine bakın. Burada da çok önemli bir kısa var. Onu da anlatacağım inşallah. Kardeşler, vahiy, Allah azze ve celle'nin vahiy, Kur'an'ı Müşriklerin akaitlerine, yani inançlarına, hurafelere, bidatlara karşı en en güçlü bir silah. Vahiy, yani Kur'an kelamı okunduğu anda o bidat ve hurafelerin kökü kazınıyor adeta. Hiçbir şey bırakmıyor. Tabi bunları devam ettirenler edecektir. Ama hak geldiği zaman batıl ayrı ediliyor. Batılın ne olduğu ortaya çıkıyor. Gün gibi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da sözü hakeza. Bu kadar tesirli. Bu hususta Müslüm'de rivayet edilen bir hadis var. i̇bn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Dımat ezdi eşşenune. Dımat adında ezdi şenune kabilesinden bir adam. Bu adam, kardeşlerim, cahiliyede efsun yapan bir adam. Yani başla, başına bir iş gelen, cin çarpmış olan, eskiden de varmış bunlar. Yani insanlık tarihinden beri var. Büyü, sihir gibi dur durumlarda başına bir iş geldiği zaman bu adam efsun yaparmış. Bildiği sözlerle. Hak, batın ne varsa işte o hususta efsun yapıyor. Okuyor yani. Mekke'de de Nebi Aleyhisselatü çıktığını insanlar da işte bu Mecnun'dur, cin çarpmıştır falan deyince ya şu adama gideyim de bir, bir okuyayım şifa bulsun diyor. Peygamber'e gideyim onu da bir ev sunlayın, Belki şifa bulur benim elimle diyor. Bu dımad denen adam. Geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a Aleyhisselatü Vesselam'a işte söylüyor yani sen diyor belki diyor benim elimle şifa bulursun diyor. Ben, ben hepsini yapıyorum işte, şifa şü... dağıtıyorum demeyi getiriyor. Aleyhissalatü vesselam da ilk sözlerini biliyor musunuz? Hani ben size okuyorum ya. اِنَّ الْحَمْدَ Hamd Allah'a ait. نَحْمَدُهُ O'na hamd ederiz. وَنَسَّعِينُهُ O'ndan yardım ederiz. وَنَسَّغْفِرُهُ O'na istiğfar ederiz. مَنْ يَهْدِ اللّٰهِ وَهُوَ الْمُهْدَدْ Kim? Kim? Allah kime hidayet ederse o hidayet eder. Ve men yüddül ve Allah kimi saptırırsa ona hidayet edecek yoktur. Diyor. Dımat bu sözleri işitince tekrar et, tekrar et bakayım diyor. Üç defa aleyhissalatü vesselam tekrar ediyor. Üç defa. Allahu akbar. Diyor ki ben diyor şairlerin, sihirbazların yani kahinlerin sözlerini işittim. Bundan daha tesirli bir şey dinlemedim diyor. Bu sözler diyor, senin bu söylediğin sözler denizin derinliklerine kadar ulaştırıyor. Allahu akbar. Ve iman ediyor. Uzat elini ey Allah'ın Resulü sana beyat edeyim diyor. Beyat ediyor. İman ediyor. Aleyhisselatü vesselam. Kalp, kavmin diyor. Yani senin geldiğin topluluk, senin peşindeki insanlar da olacak? Onlar da diyor. Gidiyor, onlar da Müslüman oluyor. Dımad onlara da İslam'ı götürüyor. Onlar da Allah Azze ve Celle'nin hidayetiyle Müslüman oluyorlar. Subhanallah. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği bir seriye, bir müfreze grubu, onların bölgesine geldiği zaman, orada konaklıyorlar. O kıfa şey, e, Dımad'ın kabilesinden böyle bir kap kaybolmuş. Geliyorlar, ist, ist, istiyorlar. O askerlerden, müfrezeden <gülüyor> komutan da oranın de diyor ki, bu diyor dımadın kabilesidir. Eğer bir şey aldıysanız onlara hemen geri verin diyor. Dımadın kabilesidir diyor. Yani Müslüman olmuş, kavmi de Müslüman olmuş bir kabile diyor. Allah Azze ve Celle ona da İslam'ı ikram ediyor. Allahu akbar. Allah. Radiyallahu anh. Allah onlardan razı olsun. Rahim Onlar İslam'ın ilk Temel taşlarıydı, direkleriydi. Böyle Müslüman oluyorlar. Ve İslam onlarla zaten izzetli de onların İslam'a girmesiyle daha da güç kazanıyor. <gülüyor> Son olarak birkaç şey daha söyleyeyim bitireyim inşallah. Müşriklerin ve Kureyş'in kardeşlerim <gülüyor> tehlikeyi sezmeleri. Yani açıktan davet başlıyor ya. Artık onlar İşin farkına varıyorlar. Tehlikeli bir durum söz konusu. Makamları, mevkileri, saltanatları, kazandıkları mallar, otoriteleri, her şeyleri bitecek. <gülüyor> Tehdit altında. Adeta böyle sallanıyor. İslam'ın açıktan davet edilmesiyle onların yerleri, yurtları, makamları, malları her şeyleri sallanıyor. Korkuyorlar bunu. Geleceklerinden endişe ediyorlar. Kazandıkları her şeyden endişe ediyorlar. Bu, bu daveti, açıktan daveti artık fark edince bakıyorlar olmuyor. Ebu Talib'e geliyorlar. Ebu Talib kim? Aleyhissalâtu vesselâm'ın amcası. Anladım. Müslüman olmadan ölen, müşrik olarak ölen birisi. Ama İslam'a ve Aleyhissalâtu vesselâm'a çok yardım etmiş birisi. O zaman da Ebu Talib'in sözü çok geçerli. Ebu Talib'e geliyorlar, diyorlar ki şu senin... <gülüyor> Kardeşinin oğlu var ya diyorlar, yani yeğenin. Onu çağır diyorlar. O elini çeksin. Yani bu işleri bıraksın manasında Ebu Talip konuşuyorlar. Ebu Talip de yeğeni Resulullah Aleyhisselatü çağırıyor. Diyor ki Ebu Talip bunlar diyor senin amcalarındır. Bunlar Kureyş'in ileri gelenleridir. Efendileridir. Bunları dinle. Sana nasihat edecekler. senin e, Sana yani e, paylaştıracaklar diyor. Senin yapacağın, onların yapacağı hususta. Bir nevi nasihat gibi bir şey. Ve başlıyorlar konuşmaya bu müşriklerden ileri gelenler. Diyorlar ki, ey e, Muhammed bildiğiniz üzere biz e, sen de bizim ilahlarımıza dua et. Biz de diyor, senin ilahlarına dua edelim. Sen bizimkine et, biz de sen bizimkine. Böylelikle paylaşalım. Yani kardeş payı olsun demeye getiriyorlar. Ebu Talib de diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'a bak, bunlar insaflı davrandılar. Onlara itaat et, onlara kulak ver diyor. Yenine nasihat ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bana diyor haber ver. Eğer diyor ben size diyor bir şey söyleyeceğim, bir kelime söyleyeceğim diyor. Buna diyor kulak verir, itaat ederseniz bu durumda siz Arap'ın yani elinde bulundurduğu her şeye malik olacaksınız. Araba sahip olacaksınız, onlara hükmedeceksiniz. Hatta acem Arap'ın dışındaki kimseler de size yakınlaşacaklar. Yani böyle bir güç kazanacaksınız demeye getiriyor. Onlardan Ebu Cehil diyor ki, ya bu diyor çok karlı bir şey. Çok karlı bir kazanç, karlı bir söz diyor. Biz bu, senin söyleyeceğin bu sözü diyor, on defa söyleriz. Ne var ki bunda diyor. Aleyhissalatü ve diyor ki, La ilahe illallah La ilahe illallah deyin diyor. Hemen tiksiniyorlar, nefret ediyorlar, Kızıyorlar ve ayrılıyorlar orada. Biliyorlar la ilahe illallahın ne manaya geldiğini. Allah'tan başka ilah yoktur. Bunun ne manaya geldiklerini bildikleri için hemen gerisin geriye dönüyorlar. ve Vesselam bak onlara bile araba malik olacaksınız. Yani onlara hükmedeceksiniz. Acem olan kimseler size yakınlaşacaklar. Yani şu anki bulunduğunuz durumdan daha iyi bir konumda olacaksınız diyor. Ama onlar istemiyorlar. Neden? Çünkü kendi konumlarını, otoritelerini, batıl kazançlarını ne varsa yani, dünyalık ne varsa hepsinin gitmesinden korkuyorlar. Rantlarının, saltanatlarının gitmesinden korkuyorlar. Bile bile gerisin geriye dönüyor. Çünkü La ilahi illallah'ı çok iyi biliyor onları. La ma'bude bi hakkın illallah manasına geldiğini, Allah'tan başka kendisine hak olarak, gerçek olarak ibadet edilen hiçbir ilah yoktur'un manasını, bu manaya geldiğini daha doğrusu çok iyi biliyorum. Bundan dolayı gerisin geriye dönüyorlar. Evet. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere de İslam'ı hakkıyla yaşamayı, anlatmayı, güzellikle insanlara, başta akrabamıza, başta annemize, babamıza, çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize anlatmayı, Onlarla birlikte İslamı yaşamayı ve İslam üzere Allah'a teslim olmayı, şehitlerden şahitlerden olmayı, firdeyisti kazananlardan olmayı nasip Subhanek Allah mebbe hemlik eskeri